قال الله تعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستب اللذين يعلمون و اللذين لا يعلمون صدق الله العظيم bilenle bilmeyen müsabi midir? Allah diyor ki bilenle bilmeyen müsabi midir? Elbette ki değildir. İlim Allah'ın sıfatıdır. Âlimül gaybü ve şehade, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfatı azimdir. Kim ilim ile müttesip olursa Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmış olur. Zaten Cenab-ı Hakk'ın esmai sıfatıyesini ve efali sıfatiyesini ve efali esmasını ve esmai sıfatını halk üzerinde görmeyen kördür o. Bu alemde hakkı görmemiştir, görmeyince de bu alimde kör olan öteki alemde kör olur. Yani hakkı bu alemde göreceksin. Hakkın kudretini, kuvvetini eğer bu alemde görmüyorsan ama sayılırsın. Burada ama olan orada ama olur. İnsanların baş gözü olduğu gibi kalp gözü vardır. Baş kulağı olduğu gibi kalp kulağı vardır. Başında dili olduğu gibi kalp dili vardır. Baş diliyle la ilahe illallah deyip kalp diliyle la ilahe demeyenler münafıktır. İçin dışın bir olsun. Anlaşın bu alemde hakkın kudreti ve kuvvetini hatta bu esmaları halk üzerinde görmeyenler bu sıfatları onlar kör olurlar. Kör olunca burada görmeyen onu göremez. Onun için gözünü paket. Tatıyvet. Gözünden ihanet bakışını çıkar. Gözünü ibret nimetiyle ile süsle. Ve baktığın bir şeyde orada evvela Kudretullahı Allah'ı gör. Kudretullahı gör. Sonra eşyayı gör. Bazısı eşyadan hakkı görür. bazı hakten eşyayı görür. Sen beni dinlersen, evvela hakkı gör, sonra eşyayı gör. Bu kudret-i malikiysen evvela eşyayı gör, eşyadî kudretullah'a göre hakkı gör. O vakit gözlerin ama olmaz ahiret aleminde. Estaizu illâdenne hazi ama ve hüve fî el âhiret ve adallü sevîlâ Burada hakkı görmeyenler, hakkı bulmayanlar, hakkı olmayanlar, orada ama olacak. Hepsi bir sunun ilahiye, habbeden kubeye varasıya kadar, zerreden ha, arştan kürsüye, seriyeden şuraya varasıya kadar risaledir. Kitaptır, okuyabilirsen oku. İlim sıfatullah'tır, Allah'a sıfatıdır. gene Yine, kâle âli kerâmallâhu ve şehrin rütbetül ilmi âler <gülüyor> rütabî, ilim rütbesi, ilim rütbesi rütbelerin en âlâsıdır. İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir, en alasıdır. İlim nedir? İlim hakkı bilmektir. Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmezsen bir kuru emektir. Eğer okuduğu ilimle hakkı bulamadıysa bir kuru emektir o. İsterse kamyonlar da olsun, kitap okusun, 38 sene fakülteden diploma alsın, faydası yoktur. Hepsi bunların kabrin haricinde kalır. Dünyanın son menzili olan kabir, ahiretin ilk menzilidir. Oraya vasıl oldu mu hepsi toprağın dışında kalır. Hiçbir faydası çekilmesine olmaz. Belki, belki seyyatı ve mesuliyeti olur. İslam dininde ilk ayet oku emriyle gelmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona yalnızlık sevdirildi. Bu il mahallerde, siyerlerde okuduğunuz gibi değil. Peygamber'e 40 yaşında geldi gelmiş, 43 yaşında gelmiş. Bunları halka anlatmak için söylenen sözlerdir. Resul-i Ekrem daha doğmadan, Adem'in suyu ve çamuru karılmadan, melek gülgülesi, perek velbelesi olmadan Resul-i Ekrem peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sormuş Resul-i Ekrem'e sahabeden birisi, Allah ondan razı olan, yani Allah ne vakitten beri peygambersiniz? Adem'in suyu henüz karılmadığıydı, çamura yorulmamıştı ve peygamberdim mi diyor? E peki Kur'an'da buna işaretler elbette var. Daima ben söylerim, dersimizde devam edinler, bunu demişlerdi benden ama bir daha söyleyelim. Malumi İsa peygamber dünyaya geldi, kundakta, sordular Meryem'e. Ey İbran kızı Meryem, sen baban, annen fahişe değildi, bunu sen nereden buldun bu çocuğu? Allah emanetmişti kendisine Meryem'e, konuşmayacaksın. Çocuğu gösterdi, ona sorsun şunu. Konuşmadı, oruç diyordu, lisan orucu. Çok güçlü san oruç tutmak. Diline sahip ol. Dokuz tane gırtlağın boğumu var, iyi dinle. Dokuz tane gırtlağın boğumu var. Bir de iradem var. Sonra diş var. Sonra dudak var. Bak, kaç tane kale içinde Allah dili kapamış. Bu et parçası biliyor musun? Cırmı küçük, cırmı gayet de büyüktür. İnsanı alay illiğine... Veyahut espri safiline götürür. Diline sahip ol. Diline sahip ol. Diline sahip ol. dunna sahip ol. Fe işaret iley. O nasıl olur? Dediler nasıl olur? Ufak çocuk yeni doğu kaçmışır konuşur mu? İsa Peygamber haber verdi. Kale inni Abdullah. Ataniyel kitap. Ve caleni nebiye. Sureyi Meryem. İstersen bakarsın tercümesine Kur'an. Ben Allah'ın kuluyum. Hristiyanların itikadını reddetti. Allah'ın oğluyum demedi. Allah'ın kuluyum dedi. Beyinsiz Allah'ın oğlu olur mu? Allah'ın oğlu olunca Allah'ın babası olmasını lazım. Geliyor. Babası olanın dedesi olması lazım. Geliyor. Sülale sonra yürü yukarı doğru. İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. Efendi en büyük şeref Allah'a kul olmak. Bunu unutma çıkana. İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. En büyük şeref Allah'a kul olmaktır. Kim ki Allah'a kul oldu, iki cihana sultan oldu. İnsanın merbut olduğu yerin şerefiyle insan şereflenir. Nereye bağlıysa oranın şerefiyle şereflenir. Nefsine kul olan rezil olur, şefil olur. Sultan olsa rezil olur. Züleyha gibi, nefsine bağlanan. Allah'a kul olan Yusuf-i olsa Mısır'a sultan olur. Sana bunu misalini gösteriyor Hazreti Allah Ahsen-i kale i Abdullah.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 Hak ile hak olursun. Fî makad-ı sınkın indi muktedir sınırına mashar olursun. Hak ile kulluk yaparsan eğer. Unutma sakın ama. Hiçbir zaman. Ne kadar sana esrar ilahi faş olsa açılsa sakın kulluğunu unutma. Ayazın çoban değneğini duvara astığı gibi kulluğunu düşün. Dikkatere den geldiğini. Ana rahminde hayiz kanıyla kudret fırsatıyla tersim olduğunu. Allah'ın seni sana sormadan seni içeri soktuğunu. Sonra bu alemde her dediğin olmadığını. Bakın şunları. Kulluğunu sakın unutma. Tekrar abdiyete dön. Sultan almak istiyorsan sultanlık da ebediyen. Cemiye fark derler. Tasavvuf enni Abdullah? Ben Allah'ın kuluyum. Kim söylüyor bunu? İsa peygamber söylüyor. Nerede söylüyor? Henüz doğaç, Ya üç günlük ya bir günlük. Yahu yedi günlük. İhtilaf var böyle. Mühim, doğduğu günde söylese mühim, üçüncü günde söylese mühim, yedinci günde söylese mühim çocuğun konuşması. Kim konuşuyor acaba İsa'nın ağzından o kadar çocuğun ağzından Hak konuşuyor. Hep ki resul böyle bir şey zahir oldu mu? Elbette oldu. Hazreti Amin diyor ki, oğlum Muhammed doğduğu vakitte hemen secdeye kapandı diyor. Secde, secde etti. Ve bir şeyler söylüyordu dua oynuyorduk, aldık kulağımızı dinledik ümmetin ümmetin diyordu. Senin peygamberin bu. Benim peygamberim cümle peygamberlerin peygamberi. Cibril Emil bunun emriheri. Cibri ile emin şey melek Resul-i Ekrem'in emirleridir. Allah ile arada şifre getiren kitap getiren yani zat-ı muhteremdir yani. Şerefi de Hazreti Muhammed'e vahi getirmektedir. Şerefi de Cebrail'in şerefi Hazreti Muhammed'e vahi getirmekle Hatta diyor ki, Allahü Teala melekleri nurdan halketti. Nereden nereye geçtik ama söylemeden geçemeyeceğimi düşünümüzü öğretti. Allah melekleri nurdan halketti, şeytanı ateşten halketti, biz topraktan halketti. Fakat Cebrail'in bir vücudu vardır ki onu kafurdan halketti. Niçin acaba beni Allah kafurdan etti düşünüyordun diyor. Miraç izni ben bunu buldum diyor. Hatta Allah buyurdu ki, ya Cebrail git Ümmahane evinde Resulüm, müşriklerin yaptığı eza ve cefa ile üzüldü de uykuya yattı üzüntülü olarak. Git onu uyandır ama sakın incitme. Ayaklarının altına yüzünü koy. Anladım ki kafur soğuktur. Benim soğukluğuyla resul Ekrem uyandı diyor. O vakit anladım. biçim ben kafırdan uyandım. Onun için Cenab-ı Peygamber Allah'tan sonra en büyük varlık Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Miratı haktır. Bir az mücellâdır. Nur-u Hak'tan halk olunmuştur. Ne arş ne kürsü ne cennet ne cehennem ne semavat ne arş, hiçbir şey yokken Nur-u Muhammed zahir oldu. Hak kendi vücudundan halk ettiği vücud ile halk ettiği nurundan kul Muhammed'e Resul-i Ekrem'in nurunu Allah halk etti. Unut peygamberini. Bu milletin başına gelen felaketler belalar Resul-ü Ekrem'den uzak düşmekledir. Resul-i Ekrem'e uzak düştüler, nurdan uzaklaştılar, onun için bir takım musibetlerle karşılaştık. Resul-i Ekrem'e tutunan âli olur. Her ne kadar zahirde, fakir de olsa hakikatte sultandır. Ya Rabbi, bin bir esman hakkı için bizi Habib-i Muhammed'den ayırma. Amin. En iyi Abdullah, öğrendik değil mi? En büyük şeref insanlar için Allah'a kul olmaktır. Hazreti İsa da koca bir Rebiyiz İnşa'ın Ül-Azim Ül peygamberlerden kendisi İncil nazil olmuş. O da İbni Abdullah diyor bakın. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniye kitap bana kitap verildi. Ve ceali-i beni nebi kıldı. Bunun manası ne demek? Beni İsrail peygamberi olan İsa peygambere beşikte anadan henüz doğa doğmaz nebi olduğunu söylerse Hazreti Muhammed Mustafa 40 yaşından peygamber olur. Kur'an'da işaret var bana. Bu ayet-i kerime Resul-i Ekrem'in ezeliği ve ebediyniği ve resul olduğuna işarettir. Sultan-ı Enbiya olduğuna işarettir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerinde tercime okuyarak o da bulamazsın sen onu. Dal bir ibaretihi, dal bir işaretihi vardır. İbareyle delalet eder, işaret de delal ederler derler. Bir de esrar-ı ilahi vardır ki Allahü Teala ilham ile seçtiği kullarının kalbine ilham eder. Mana-i herkes buna müessal olamaz. Herkesin herkes harcı değildir. İbareli değil. Kimi satırdan okur, kimi satırdan oku. Satır biliyorsun yazı. Satırda göğüs. İlhamı bazı var. Resul-i Ekrem ebedi ve ezeli nebidir ve Resul'dür. Ve Resullerin Resulüdür ve serdarıdır. Ve Allah'ın sevgilisidir. Bizim de Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz günahtarları ona ümmet olmaya Allah layık görmüştür. Öyleyse ona layık olmaya çalışacağız. Onun çizdiği yol, onun getirdiği Kur'an, onun getirdiği iman, onun getirdiği sırat-ı müstakim, ridvan, cennet yolları, cemal yolları onun kapısından girilirse, oraya vuslat bu kubur, yoksa Hz. Muhammed'in kapısından girmezsen yarıda kalırsın, yolda kalırsın. Yolun saçırmış olursun. Allah'a giden yol o kadar çok ki, her mahlukatın, her nefesinin sayısınca. Her nefesin sayısınca Allah'a yan yol var. Cümlesi vaittir, uzaktır. Ancak karib olan, yakın olan Hz. Resul-i Ekrem'in çizdiği bir yol ve onun açtığı kapı vardır ki Babullah'tır o kapı. Oradan kim girerse? <gülüyor> Resul-i Ekrem'e kim tabi olursa O kapıdan girerse o kimse riza ve ridvan ve cemale nail olur. Hatta buradan Burada o iş olur daha. Oraya varmadan. Çünkü cennetin miftahı buradan alınır. Cehennemin ateşi buradan götürülür. Sen cehennemde ateş ateş arama burada. buradan götürüyorsun. Cennetin nimeti de buradan gider. Ne olursa burada olur. Kısa alemde böyle. Fanidir, evveli ve ahiri vardır ama manası gayet de büyüktür. Onun için Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahirde hasene bu hasene kelimesine çok manalar vermişler. Ya Rabbi bize dünyada güzeli, ahlati güzele ver diyelim. Güzel dendiği vakitte de her şey ona dahildir. Her güzellik ona dahildir. Melek geldi Resul-i Ekrem'e Muhammed dedi. O sevdirildi ona. Peygamberlerin ve velilerin iradi cüz'ileri yoktur. Onlar daima makam müşahede olmak münasebetiyle iradeleri olmaz. Hava münasım iradi cüz'iyi inkar küfür olup Velilerin, mukarrab olan Evliyaullah'ın ve Enbiya'nın iradi cüculleri, kabulleri küfürdür. Anlayana söyledik, bunu geçtik. İstiyar sonra sorabilir bana. Misalini veririz. Peygamberlerin, efali harekatı ve velilerin, hakta yok olanların, hakkıyla olanların, hakta bekat olanların iradeleri olmaz. Hakla beraberdir onlar. Hadi anlatalım. Yani bir adam insan olduğu bu halde, rejilin huzurunda olsa, İraden var mı senin? Ne oturabilirsin, ne kalkabilirsin. En zuburla ders onu yapacaksın orada. Ama aynı adam evine döndüğü vakitte karısına yatağı yap, yemek yiyelim, yatalım der yatar. Ha evliyaullah, enbiyaullah daima huzur hak oldukları şunlara iradesi olmaz. Hak iradesi cahil olur. Ama bunlar bu perde olduğu için kendilerine onların kendi iradeleri vardır. İzahatı kısaca kadar. Sevdirildi Resul-i Ekreme. Sevdirildi. Sana da öyle. Camiye gelmek sevdirildi sana. Sen sevmedin. Sen istemedin. Allah istedi. Ve ma teşa'une illa en yaşa Allah. Allah demek sana sevdirildi. Sevdirilmezse Allah diyemezsin. Dudan olduğu halde, dilin olduğu halde, isteğin olduğu halde diyemezsin. Bunu da yakın zamanda göreceksin. Başına gelecek yani. Birçok şey isteyeceksin, yapamayacaksın. Elinde değil. Hak yaptırırız, yaptırırız. Geçiyoruz. Resul-i Ekrem sevdirildi. Ve ma yantıkı anil hava in huve illa vahiy yuha. Enbiyanın ve evliyanın ehval-i harekatı vahiy Evliyaullah'a ilham tabir ederiz. Vahiy peygamberlere mahsustur. Öyle ülema-i bu şekilde şey evet. Vahiyin Vahiyun Evliya Evliyaullah'a onlara ilham tabir edilir. Bize de verilmiş. Yine aynı zamanda demiş ki Bizim hakkımızda da, bize de verilmiş. Vahiy kesimun kat'i olmuştur, mübeşşerat bakidir, rüya-yı sadıka, sadık rüya, yani şeytan değil de rahman rüya, vahyin 46'da altıda bir cüzüdür demiş bize de. Onun için birçok efendim, maneviyatla meşgul olanlar rüya ile yollarını tayin ederler. Çünkü göz yok, madde Gören nedir, görülen Orasını Orası geçtik böylece. Nereye geldi? İkra Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ma enebi kari Buhari'den oldu gibi söylüyorum gördüğüm gibi ma enebi kari ne okuyayım? Okuyacağımı bilmiyorum. Dikkat et sözüme. Ne konuşuyorum? Bilmiyorum değil. Ne okuyacağımı bilmiyorum. Ne okuyayım? Cebrail Beytül İzzet'ten Kur'an'ı alıyor Resul-i Ekrem'i e indiriyor. Beytül İzzet'te kim indiriyor kuran Cebrail'in makamı sedil müntihadır. Geç o tarafa doğru. Çok konuşma. adam dilini ateşten bakarsan keserler. Ne okuyacağım, ne okuyayım? okuyacağım bilmiyorum. Fakat Deniz Sümeyş'e beni, beni kucaklıda aldı, bastı, bağırdı, bastı. Öyle bir bastı ki, öyle bir sıktı ki beni. Kemiklerin birbirine geçti. Sonra gene dedi ki, İkraya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler. Burada ben daima söylerim. Sakın cenab Peygamber'in ismini anıp da altından Resul-i Ekrem'e salavatı okumazlık yapmayınız. İnsanın ameli haptolunur. Batıl olur yani. Allah Suriye Hücret'te diyor ki birbirinizi çağırır gibi, birbirinizi çağırır gibi, birbirinize seslenir gibi Habibi Muhammed'e seslenmeyin sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Sonra amelimiz batıl oluyor. Allah Peygamber'e hürmet istiyor. Allah bizatihi Peygamber'e tazim ediyor. İnna i̇şte Kur'an-ı Kerim'de her cuma okuyor o şeyler efendim müezzinler. Sahab-ı Muhammediyeti Resul-i Allah tazim ister, hürmet ister, itaat ister. Resulullah'a itaat Allah'a itaattır. Resulullah'a hürmet Allah'a hürmettir. Resulullah'a muhabbet Allah'a muhabbettir. Resulullah'a ihanet Allah'a ihanettir. Daha indirelim. Mümin'e muhabbet Resulullah'a muhabbettir. Resulullah'a muhabbet, Allah'a muhabbettir. Mümine ihanet, Resulullah'a ihanettir. Resulullah'a ihanet, Allah'a ihanettir. Sen de bir şişe dahilisin. Ayrı bir şey değilsin. Sen üzümün salkımı gibisin. Üzümün nasıl salkımda tanrıları bağlıysa bütün müminler bir salkıma bağlıdırlar bunlar. Nedir o? O ağacın kökü yerde. Dalları semadadır. La ilahe illallah ağacı. Hamları içinde hamları cahilleridir. Olgunları alimleridir, arifleridir, zahitleridir, ubbatlarıdır. Çürükleri de nefislerine uyanlardır. O solgumun içerisinde. Ayrı değilsin yani. Ayrı görünüyorsunuz zahirde ama bağlı, maneliyattan bağlısın. Aletlerik bağlı olmazsa işi yanmıyor. Görmüyor musun? Bağlısın. Herkese bak. La ilahe illallah ışığı nuru saçılıyor her tarafa. Her tarafa. Üçüncü de gene denip sıktırıyor. Öyle bir sıktı ki. Kendilerin birbirine girdi diyor. Çadır çadır birbirine girdi. Tekrardan ikraya Muhammed. Ma sonra ismi halak. Allah ismiyle oku. Bir şeyin başında Allah esnası olmazsa o şeyin sonu etter olur. Bütün meşru işlerinde Allah'ın ismini, Allah'ın ismi dilinde muhabbeti gönlünde olacak ama. Müjerrer ismi dilinde olur da muhabbeti kalbinde olmazsa münafık olursun. Allah dediğin vakitte vücudunun her zerresi, her tüyü, tiken tiken olacak? Öyleyse İslam'da baş öğreticimiz bizim kimdir? Allah'tır celle celaluhu. Kur'an öğretmiş. Biz de Kur'an'ı tarif etmiş. Sonra Resul Ekrandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak ne diyor şimdi ki Hazreti Ali Kerimullah'a, Resulullah galip Radıyallahu anh Hazretleri Men allemeni harfen fakat sayarani abda. Bana hakikatten bir harf ölenen ben kölesiyim diyor. Ali'yi sevdirseydin çocuk hocayı sevecekti. Öğretmeni sevecek, görme edecekti. Benim hocam, benimle konuştuğum için beni affediniz, 93 yaşındaydı. Beni okutan hoca efendi. Fatih camisinin başıma mıydı? Ondan tasıyı huruf ettim. Arap hoca, vallahi karşıdan gördüğümüzde yol değiştirdik. Belki de adamca uzaktan görmezdi. Eğer rastgele karşı karşıyayın ne soracak biliyor musun? Selam verikten sonra nereden geliyorsun diyecek. Bunu da biz biliyoruz soracağını. Fakat böyle bir şey karşılaşmayalım diye o kadar hürmet ederdi koca Karşısına kimse bağdaş kuramazdı. Diz sürede Alışmamıştı o vakit diş çökmeye. Felaket 2 saat 3 saat ders devam ediyor. Tutulur ayakların. Bana müsaade etmişti. Allah rahmet eylesin. Neden? Çünkü biz Ali'yi öğrendik. Öğrenebildiysek eğer. O öyle öğrenmiştik, öğrendiğimiz kadar. Hocana, hocaya hürmetin ne olduğunu göstermişti. Bak, niçin devlet Osmanlı'ye ilerledi? Onlar da hocalarına hürmet etmişler. Koz Koca Bayezidiliği camisi var burada hani. İçeriye para adam sokmuyorlar. İmamı bedava, suyu bedava, halısı bedava, elektriği bedava. Hani kapıya bir keşe koysaydı adamın başına beş kat kesteydi derdin ki yaptığını camiye mi para kazanıyor derdin. Böyle bir şey yok. Onlar Allah tarlasına ekmişler ekeceklerini. Defteri avallere kapanmasın diye. Çünkü imanı var Allah'a. Allah'ı seviyor. Alem çünkü. Allah'ı bilen alim, Bilmeyen cahil Bilebilir misin acaba? Sübhane ki ma'aruf ne hakkı ma'aruf Allah bilirsin. Allah Allah'a bilinir. Kim Allahlara yeder Allah ona edilir, bildirir. Yoksa işte bilemezsin sen kul kapasıyla. Hocası yazı yazıyor. Sultan Bayezid elinde hokka. Hocanın karşısında ayak üstünde duruyor. Ayakta duruyor padişah. Yedi iklimin padişahı. Hocaya hürmeten. Yere oturmuyor hocanın karşısında. Ayakta duruyor. Yazı yazıyor. Neden? Çünkü Ali'yi talim etmiş. Men allemeni harfen fekatsayyarani abda. Hakikat ilminden bir harf ödenen Feresin demiş Ali. Teramallahu veşe radiyallahu anh. İkinci, Selim Han gitmiş şeye Mısır'a. Mısır'ı zapt etmiş. Arada bir hadise olmuş. Bir paşanın birisi, paşalarından bir paşa demiş ki Mısır'ı aldık, gene tuttu, bir çerkeze bıraktı demiş. Bunu içirttiği için kafasını vurdurur paşanın. Bir müddet sonra yolda giderken, aynı iş yani yarım saat sonra Kemal Paşazade Alim, Müftiş Sakaliyen Hazretlerinin Atının tırnağından sen çamur fırla padişahın üstüne. Hocanın yüzü bembeyaz olmuş. Ama Kemal zade benim gibi hoca değil. Sarıklı değil yani. Müktürç Şakalıyım. Hem cinlilere hem insanlara fetvalı. Yani. Yüzü bembeyaz olmuş. Dedi hocam merak etme korkma dedi. Lemanın atının nalından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Alsınlar bu karmaniyemi. Tabutun üstüne örtsünler dedi. Ben gittim ziyaret ettim makbarestinde. Şimdi bilmem koyunluk var mı yok mu eskide. Tüpler kapanmadan duruyordu üzerin. Çamurlu, çamurlu çocuk duruyordu hocasının. Fatih han okumazmış. Hocenin alay edermiş küçük çocuk, ufak. Hiçbir hocanın hoca okutamıyor. Bir şey sadece vuramıyorlar, dövemiyorlar falan. Sonra Sultan demişler ki: Molla Gürani Hazretleri nerede kabri binine veriyor musun? Bilmesin bilenlerimiz vardır ama bilmeyiz çoğumuz, bilmeyiz biz. En güzeli o. kındık zadede Demişler efendim bunun Molla Güran Hazretleri okutulmuşlar. İkinci Murat'a. İkinci Murat, han cennet mekan, yedi düveli var havasında mağlup etmiş, öyle bir kahramandır gazidir ve hayatındayken tahtını oğluna bırakmış. Tahta da gözü yok. Kabirini gidip görürsen, burçaya gidersen git o ara kabirini göreceksin. Sandıkasının üzerinde örgü de yoktur. Ve kubbesinin üstü açıktır oradan içeri yağmur yağsın kabrinin üstüne diye. Bu tevazi bir kabirdir. Yanına da kimse gömülmemişti tek başına. Niye sormuşsa sultana azabı olurursam kimseyi rahatsız etmeyeyim demiş. Oraya koyun ben de Fatih'in peder Çağırtmış Molla Güvani. Hoca ben saraya kadar gelsin demiş. Hoca cevap vermiş. İlim gelmez, ilim ayağa gelmez demiş. İlime gelinir demiş padişah. olmuş padişah. İlme ayağı gelmez demiş. İlme gelinir demiş. Padişah bir e gitmiş. Padişah hoş karşılamış hanesinde. Nedir? Oğlum Mehmet biraz yaramaz demiş. Hayrazca. Bunun tahsilini sizden yapılmasını istiyorum. arz ediyorum. Eğer kabul ederseniz lütfen. Kerem Böyle. Vallahi padişahım ben demiş bak şehzadem mesai dinlenem. Döverim demiş. Ben asabiyim biraz döverim. Kralım tarafına falan yani bir şey olursa Sakın dün sonra davaya kalkma. Yok hocam demiş. Eti senin kemiği benim demiş. Mehmet adam Allah'ın boyasıyla boya dünyasını da ahiretini ona kazandır. Devletini adle idare etmesini öğret. Ne yaparsan yap demiş. Bu mülkü. Halk ondan hoşunu dolara Almış okudur. Yani ilk daha ilk bizim küçük Mehmet hocayı alay etmiş. İlalbah sokuyorlarmış. Kalen nasıl kavale deyince kavala demiş Selanik Şeyfeler hocaya. Ağlayıp hocaya vurmuş. Bir dövmüş ama e benzetmiş yani biraz iyice ne? Ben sana gösteririm demiş. Padişah'ıma gidip seni söyleyeceğim demiş. Ağlayarak gitmiş. Baba bu hocaya azet. et. Niye? Beni dö döver demiş. Nasıl döver demiş. Sen padişah değil misin? Padişah ol değil. Döver evladım. Alevler bizden büyüktür demiş. Zahirhan biz mülkün sultanıyız ama... Hakikatta onlardır bizim büyüklerimiz demiş. Yarın yövü kıyamette cennetin önünde bir şehit, bir agniay Şakir'in bir alimi Allah münazara yaptıracak bize bildirmek için bunu. Cennete evvela kim girecek? Şey diyecek ki dışı ben ceza verdim ve karımı döktüm. Alim diyecek ki sana o gazanın sevabını kim öğretti? Şehidin sevabını sana kim bildirdi? Sükür edecek şehit. Zengin'e soracaklar, zengin diyecek ki Vallahi ben de senin şeyini, ekmeğini ben verdim. Şehidin de silahını ben göndermiştim. Güzel ama bunun mükafatını sana kim bildirdi? şükür Allahü Teala Cevail'e gönderecek. Alimlerin bildirildiğini, Kur'an'a Kur sahip. Kur'an'a sahip olan fakir olur mu hiç? Evvela alim girecek cennete. Senin bir odan var mı baba? Var dedi. Alimler bizden büyüktür dedi. O abettir. bugün geldi hocam yanına ve okudum. Tahsil edip etti abi. Bir gün ansızın icazetini yakındı yani diplomasını almayı ya yakın. Hoca bir tokat vurdu lüzumsuz yere. Sultan Fatih'e burundan kan danladı kitabın içeride. Fakat Fatih kinlendi hocaya. Fena halde kinlendi. Bunu ibretle dinleyiniz. Aldığım yer de Cevdet tarihidir yani. Oradan almış, kapında kalmış, küçük de Çok mühim. Bir müddet sonra icazet aldı ve padişah oldu. Hoca işe Hocayı çağırttı ve dedi ki hocam vaktiyle ben hayrazdım, okumazdım, alay ederdim falan. Sen beni güzel bir bana bir güzel sopa atmıştın. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii hatırlarım dedi. Hocanın vurduya da gül, bit, gül biter biterdi. Dayak cennetten çıkmadı dedi. İyi olsun cennetten zaten dize çıkarmazlardı. Adem ben beraber dışarı çıkmış <gülüyor> dayak. Ama güzel ama dedi bundan 3 ay evvel yahut 6 ay evvel sen bana bir daha... Bir efendim efendime söyleyeyim bir, bir ceza olmak üzere yani cezası ben bir kabahat yapmadığım halde bir kabahat bana bir kuvvet tokat vurdun. Bunun hesabını senin soracağım. Hay hay. Cevabını dedim hazır mı olun Mehmet dedi. Bak sana sana adaleti öğrettim dedi. O tokatlandı. dedi. Ne demek o? Sen padişah oldun. Milletin sopayı hak edersen, milletini döversen millet der ki biz sopayı hak ettik. Sultan bizi dövdü der. Senin bak benim seni dövdüğüm vakitte, kabahat yaptığım vakitte dövdüğüm vakitte nasıl bana hak veriyorsun? Ama bir gayrı hak sana tokadı, beni affetmedin, kinlendim bana değil mi? Milletine bir gayrı hak tokat atarsan böyle senin gibi millet sana kinlenir dedi. Onu öğrettim sana ben dedi. <Gülüyor> Hoca Efendi'ye ayak akı şeyi, padişah ayağına, padişah. Rizim yok. Hakkımı iki şeyle sana helal ederim. beni buraya da çağırttın dedi. Birisi, milleti adle idare et... Zalimin sırtından sopayı kaldırma. Kılıcını da düşmana, milletine değil, düşmana. Bunlar ikincisi benim ayağımı ip bağlasınız. öldüğüm vakitte beni sürüklere sürüklere kabre götürsünüz dedi. Böyle yapmazsan hakkım sana helal olmasın dedi. Çıktı dışarı. Affetmedi o da padişah. Sonra öldüğü vakitte böyle yapmadılar da bir hasıra koydular hazreti. Böyle hasırla sürüklerdiler kabre kadar. basit yerine gelsin diye. Huzurunda Ümer'e ayakta durur, ufak bir talebe gelse sultan oturturdu. İyi dinle Sultan Fatih. Ömer e ayakta durur. Ufak bir talebe gelse onu oturturdu. Dediler birkaç defa dedik oldu, sultana duyurdular bunu. Biz Ümer'e ayakta duruyoruz, bir ufak talebe yer durur. Talebeyi i olunuz, alim olunuz, siz de otururunuz. Ümer'e olan ayakta durması lazımdır. Onun için babalarımız ilme, alime... Velileri Allah'a peygambere sevgi muhabbet gösterdiler. Allah onları âli kıldı. Yani kesilmesi Allah haklı oldular iki cihana sultan oldular. Vallahi yed selam ve hem yeşa ila